Birincisi Türk Dil Kurumu'nun kuruluşu, Temmuz ayında, 1932 yılında kurulmuş. Şunu sormak istiyorum size, Türkçe'yi ne kadar iyi konuşuyor ve biliyoruz? Yani 1932 Türk Dil Dilini, Türk Dili Tetkik Cemiyeti. Gramerine, Türk de edebi eserleri te tetkik etmek, yayınlamak, şive tetkikleri toplamak, bunları yaptılar sonra o dernek o kadar ...verimli ve doğru yolda gidemedi. Yani sadeleştirme gibi bir... Hı. faaliyetle sınırladı kendini. Bunu yapmak için... E, ...yeterince akademik donanımı olduğunu sanmıyorum. yani e, Üyeler çok kalabalıktı. Çoğunun iyi bir lingüistik... ...lingüist olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Yani ve bunlar çok... Kanunsuz olarak hı hı. devletleştirdiler. Kapattılar demeyelim de devletleştirdiler. Bu bir özel vasiyet farklıydı Bunu yapmak temel ülkiyet haklarına saygısızlık Ve üyeler bir şey demedi. Yani ben Mesela o 12 Eylül dönemiydi. Ben itiraz eden bir yazılar yazdım Cumhuriyet'te. Atilla Sav yazdı. Nadir Nadi Bey yazdı. Başka da bizini görmedi. Kendileri yazmadı. Yani kolayken ortalık gürültü koparmayı seviyorlar ama ondan sonra hiçbir şey yapılmıyor. Çok açık. Şimdi bu tip bir dernek bir akademi olamaz. Fransız Akademisi gibi. Çok fazla sadeleştirme yapıldı. Sadeleştirme demek eski kelimeleri atmak lüzumsuz. Şimdi gençlik zaten hiç lisanslı bilmiyor, okumuyor ee, ve üstelik bu akademik alanda yapılmayan bir şey, Türkçe'nin teatral kullanımı, si ve falan tespit edilecekti, edilmedi bunlar. O insanlar her tip Türkçe konuşuyor, tiki Türkçe'si de konuşuyorlar. Ben artık telefonlarda hakaret etmekten bıktım kızlara. Telefonlar çıkıyor mesela bir şirketin işi için telefonun işi için He bir, bir, bir Türkçe konuşuyor anlaşılmıyor böyle Türkçe konuşulmaz. Bir de hızlı. Konuşulmaz kardeşim sonra yani benden iş yapıyor yani önce şu Türkçe'nizi düzeltin de öyle dedim yani akit yapacak konuda eve gelip mesela güvenlik şeyi tatis tesisi takacak değil mi? Hı hı. Böyle. Evet, buyurun. Ee, yine başka bir olaydan bahsediyoruz. <gülüyor> bu ara Twitter'da çokça böyle tartışılan bir konu bu. Sizin de kitabınızda, son çıkardığınız kitapta aslında sık sık konuştuğunuz bir konu. Üniversitelerden e, mezun olan gençlerin şu anda böyle bir tartışması var. E, mezun olduktan sonra işsizlik, e, ilgili belli, işsizlikle ilgili, işsizlikle boğuşturulan. belli. Giderken görmüyor bunu? Görmüyor giderken o kadar... 50 tane tarih bölümü var. 150 tane bilmem işletme bölümü var. Bilmem kaç yüz tane bilmem ne bölümü var. Bunlara bakmıyor mu yani? İçi talebelerle dolu. Bir üniversite kurulmuş. Daha ne olduğunu bilmiyoruz. 40 bin talebe birden almış. Nereye alıyor yani? Nereye gönderiyor? Duyulmamış bir şey. Ee, onun için buralara gidenlerin hiçbir şekilde şikayet etmeye de hakları yok. Yani... Şöyle bir hakkı olabilir. Konuşsun açanlar ve alanlar hakkında. Sonra bir kötü bir şey daha var. Devlet uyarmıyor orada. Olur olmaz üniversiteler burs veriyor. Hı hı. Bin kişiye burs veriyor, yüz kişiye burs veriyor. Bunlar da hemen gidiyor oraya. Şimdi ben de bunu anlamıyorum. Çocuk devlet üniversitesinde iyi kötü bir yer kazanmış. Orayı bırakıyor buraya gidiyor, hiç alakasız bir yer, niye ayda bin kağıt vereceklermiş? Birinci senin sonunda kesiyor herifler bunu, siz muvaffak olamadınız diyor, bilmem ne diyor. Sen zaten niye onun için oraya gidiyorsun yani ölüyor musun, açlıktan sürüyor musun sokakta? Böyle tuhaf bir şey çünkü mesele şu, verilen bursla yetinmiyorsun da oraya gidiyorsun. Çünkü mesele şu yani bunların tüketim eğilimleri var. 18 yaşında çocuk, kendine göre tüketim eğilimleri var, o olmaz. Ne demek Yok tüketim eğilimi var kardeşim, ne yapacak ayda iki bin lirayı? Ha verirsem on bin lirayı da yaparsın, yani altına Ferrari de çekersin, var öyle manyaklar. Ama yani bir yerde de bir derecesi vardır yaşamın, yaşam bir tercih meselesidir. Yani bu kadar basit, evet. Bunlara seçimini yapması lazım insanların. İlla her yere gidip okumaz. Devlet üniversitelerinde gitmez. Ta Şırnak'ta bir üniversite var gitmezsin öyle yere. Şırnaklı'nın kendi gitmiyor. Sen niye gidiyorsun yani? Şırnaklı şunu yapıyor bunu yapıyor geliyor batıdaki üniversitelere. Evet. Ee, peki nereleri görmek lazım mutlaka? E ben hem dünyada ediyorum. hem Türkiye'de. Bir de Kafadar radyo dinleyicileri için tavsiye etseniz. Listeler var yani İstanbul'daki belirli abideler, belirli müzeler, Anadolu'dakiler var. Bunları bakacaksınız yani görünür bu artık bunlar ilan ediliyor. Yani İstanbul'da belirli eserler var, belirli müzeler var bunlara gireceksiniz. E ben müze paramız yok diyemezsin çünkü müze kart çıkartıyor Kültür Bakanlığı Hı -hı. vatandaşlara. ...gider onu alırsın, istersen yılda bin tane müze ziyaret edersin, çok ucuz bir fiyat o Bunlara gidersin yani bunların listeleri var artık, rehberler var. Elinizde hepinizin bir alet var işte orayı karıştırdığınız zaman çıkıyor. Her vilayete, her şehre göre. Burdur'da var, Isparta'da var, Kayseri'de var, her yerde var, her vilayette müzeler var. Bunların hakkında bilgi de var yani. Kartları çıkartırsınız. Bir kart çıkardığın zaman Türkiye Müzeleri hemen hemen devletin çoğu hı hı. her yere girebilirsin. O kartla özel müzeye giremiyorsun belki ama girersin. Sonra askeri müze gibi yerler var. Hakikaten 25 kuruşa giriliyor. Yani istediği parayı bulamazsın bozuk diye cebinde. Hı hı. Efendime söyleyeyim. Vehbi Koç Müzesi de pahalı bir şey değil. Özel koleksiyon olmasına rağmen git gir. Bunların bazıları da entegre. Onun için Türkiye'de müze gezmek pahalı bir şey değil. Gez yani. Yeter ki gez. Önce müzelerden başlamak evet. lazım diyorsunuz. Etrafı evet. da gezebilirsin.